Namazdan sonra kime selam vermekteyiz diye sormuş. Öncelikle şunu unutmayalım. Yeri gelmişken hatırlatmakta fayda var. <gülüyor> Dinin felsefesi yapılmaz. Özellikle de ibadetlerin felsefesi yapılmaz. Ya ibadetler Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin buyurduğu gibi Sallu kama raaitumuni usalli. Beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız siz de o şekilde namazınızı kılın. Evet. Peygamberimiz de bize namaza iftah tekbiriyle başlatmış, kıyam, ruku, sücud ve selamla da ne yapmıştır? Çıkartmıştır. Evet. Tamam. Selamla çıkartmıştır. Biz de namazı Peygamberimizin bize gösterdiği şekilde kılarız. Aleyhisselatü vesselam Efendimizden şuna selam veriyoruz, buna selam veriyoruz diye bir hadis-i şerif gelmemiş, sünnette bir beyan gelmemiştir. Ancak alimlerimiz selam verirken kişinin konumuna bağlı olarak der ki eğer cemaatte namaz kılıyor ise imam sağında ise selam da imama niyet eder meleklere niyet eder ve yanındaki kardeşlerine niyet eder selamı çünkü selam bir duadır evet. selamu aleyküm ve rahmetullah dediğimizde Allah'ın rahmeti Allah'ın bereketi ve Cenab-ı Hak Celle ve esirgemesi ey sağında olan imam efendi melekler ve Ey mümin kardeşlerim sizlerin üzerine olsun diyoruz. Bu bir duadır. Onun için selam verirken imam cemaatle kılıyorsa imam efendiyi, imamın imam sağında ise melekleri, sağındaki meleklerini ve orada bulunan cemaatı. Soluna selam verirken de eğer imam sol tarafındaysa değil mi? İmamın sağında kılıyorsa imam efendiyi, melekleri ve oradaki cemaati ne yapar? Selamlar diyor. Yalnız başına kılıyor ise de Melekleri ne yapar? Niyet eder ve onlara selam verir diyor.